Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Esbabul kasve'ye geldik değil mi? Ve emma esbabul kasveti fekethiyaratun Kalbi katılaştıran unsurlara gelince fekethiyaratun onlar çoktur Minha onlar onlardandır kalbi katılaştıranlardandır. Kesratul <gülüyor> kelami bi gayri zikrillah. Allah'ın zikri olmaksızın çok fazla konuşmak. Kema fi hadis-i İbn ömers Önceden geçen İbn Ömer hadisinde olduğu gibi. Önceden geçen İbn Ömer hadisi hangisiydi? Hemen bir önceki sayfaya bakarsanız Latukfirul kelame bi gayri zikrillah. Biz demiştik bunun senedinde İbrahim İbni Abdullah İbni Hatip adında bir ravi var ve bu ravi genel itibariyle hadis alimleri tarafından güvenlik kabul edilmemiş. Ondan dolayı da bu hadis zayıftır dedik. Şimdi İbni Recebül Hanbeli de Allah'ın zikri olmaksızın çok fazla konuşmayı oraya bağlamış oldu. E, tabi belki bu risalenin muhtasar oluşundan kaynaklı biraz da. Yoksa normalde daha sağlam asıllarımız var elimizde. Bunu bağlayabileceğimiz. Fakat oraya bağlaması Allah'u alem. Risalenin muhtesar oluşundan kaynaklanıyor. Şimdi bu konu yani e, dedi ki biz kalp katılığıyla alakalı konuşurken dedik kalbin katı olması ne demektir? Kalbin katı olması Allah'ın kalbi kendinden dolayı yaratmış olduğu amelleri kalbin yerine getirememesi demektir. Yani kalp katılığı da Kalp hastalığının bir diğer adıdır aslında. Yani Kalp katıdır dediğimizde otomatikmen demiş oluyoruz ki kalp hastadır. Kalp hastalığı ne demektir kalp hastalığının tanımı? Aynı beden gibidir. Yani mesela Allah bu eli niye yaratmış? Sebep tutsun, ondan sonra alsın, versin diye bunlar için yaratmış. Ben elim hastadır dediğimde bu ne anlama geliyor? Ya Allah'ın bu eli kendinden dolayı yarattığı şeyleri hiç yerine getiremiyor ya da istendiği şekilde yerine getiremiyor demektir. Alırken, verirken, tutarken hakkını veremiyor demektir. Allah Azze ve Celle kalbi niye yaratmış? Kalp Allah'ı sevsin diye yaratılmış. Allah'ın sevgisiyle hayat bulsun diye yaratılmış. Duayla mutlu olsun diye yaratılmış. Allah'ın nimetleriyle, fazlıyla, keremiyle sevinç duysun diye yaratılmış. Bir vaaz, bir mev'ize verildiği zaman kalpte bir hareketlilik olsun, gözler yaşarsın, burunlar sızlasın diye kalp yaratılmış. Eğer diyelim ki kalp bunları yerine getiremiyorsa, demek ki bu kalp hasta bir kalptir. İçerisine katılık girdiğinden dolayı ondan yumuşaklık ve rahmet alınmıştır. Çünkü biliyorsunuz katılık cansızlığın alametidir. Yumuşaklık, ondan sonra işte sıvı, kuru olmama bunlar ise hayatın şeydir, hayatın alametleridir. Kalpten hayatın alametleri alınıp oraya katılık kılınmışsa, demek ki o kalp artık kendinden dolayı yaratıldığı ve kendisiyle hayat bulduğu, kalbin amellerini yerine getiremiyor demektir. E, kulun saadeti de kalbin hayatındaysa, hem dünyada hem de ahirette, öyleyse kalp katılığı dediğimiz şey bizi birinci dereceden ilgilendiriyor. E, kalbi katılaştıran şeylerden veya şöyle soralım. Kalp dediğimiz şey doğuştan mı katıdır veya doğuştan mı e, diridir? Böyle bir şey yok. Yani Allah her ne kadar bilse de insanların kalpleri ölü müdür, diri midir, fakat insan kendi eliyle kazandıklarıyla kalbini katılaştırır veyahut da kalbine hayat verir. Bu kalbi katılaştıran unsurlardan bir tanesi de çok fazla konuşmaktır. Tabii nasıl çok fazla konuşmak? Çünkü biliyorsunuz çok fazla konuşmak İslam'da zemmedilmemiştir mutlak olarak. Hayır olmayan konuşma zemmedilmiştir. Yani bir adam Allah'ı zikrediyorsa, emri bil maruf yapıyorsa, insanlara hayrı anlatıyorsa, Kur'an-ı Kerim okuyorsa mesela bu adamın konuşmasının ona hiçbir zararı yoktur. Bilakis konuştuğu oranda Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yakınlaşır. Fakat hayırı çektiğimiz zaman konuşmadan konuşmanın her türlüsü insanın üzerine hem dünyada hem de ahirette vebaldir. Bununla alakalı yani bu konuya girmeden önce işte çok konuşmanın kalbi katılaştırması şunu bilmemiz gerekiyor. Yani en başında şimdi biliyorsunuz insanoğlunun bütün uzuvları kalple direkt alakalıdır. Yani biz mesela ehli sünnet olarak da neye inanıyoruz? Zahirin batını etkilediğine, batının da zahiri etkilediğine inanıyoruz. Yani dışarıdan yaptığımız bütün ameller, baktığımız, gördüğümüz, duyduğumuz mutlaka kalbin üzerinde ya olumlu veya da olumsuz bir etki bırakıyor. Kalbin üzerinde bu oluşan etki öyle kalmıyor. O da bir sonraki yapacağımız ameli belirliyor bu sefer. Yani mesela örnek verelim, diyelim ki ben harama baktım. Harama baktığım zaman bu benim kalbime siyah bir nokta olarak konuyor. Burada bitti, böyle değil. Daha sonra ikinci bir sefer ben bir amel yapacağım zaman bu sefer o kalbimdeki siyah nokta beni kötü bir amele sevk ediyor. Nasıl? Önceden diyelim ki harama karşı 10 dakika sabırlıysam 5 dakikaya düşüyor. Misal. Önceden diyelim gıybete karşı 2-3 meclis sabredebiliyorsam bir meclise düşüyor. Misal yani hemen o hataya düşüyorum. Ellerimizle kazandıklarımız kalplerimizi hasta kılıyor. Kalplerimiz hasta kılınca bu kılınca bu sefer bu bizim bedenimize yansıyor. Yani mesela şöyle düşünün, içki içen bir insan düşünün bedensel anlamda. İçki içince böbreklerine zarar verir. Doğru mu? Yani içki içen bir adam zaman içerisinde böbrek böbrekleri, böbrek çünkü Allah'ın haram kıldığı şeyleri süzemiyor. Allah böbreği vücuda niye yerleştirmiş? Vücuda gelen sıvıları süsün birbirinden. E haram olanları süzemiyor böbrek. Çünkü Allah Azze ve Celle onun için yaratmamış onu. Bir zaman sonra böbrekler iflas ediyor. Bak adam vücuda aldığı haramla, alkolle böbreğini iflas ettirdi. Fakat böbreğinin iflas etmesi belli bir zaman sonra adamın bütün bedenini halsizleştiriyor. Yani adamı dialize götürüyorlar. Zaten haftanın yarısı adamın iptal olmuş oluyor, yatağa bağlı yaşamış oluyor. Kalan yarısında da vücut fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Haramların hepsi böyledir. Kalp üzerindeki etkisi de aynen böyledir. Sen bir haram işlersin, kalbine onunla zarar verirsin. Sonra o kalbine verdiğin zarar senin Allah'a olan kulluğuna bu sefer zarar vermeye başlar. Veya şeytana karşı mücadelene bu sefer zarar vermeye başlar. Ondan dolayı insan kendi organlarıyla Allah Azze ve Celle'ye nasıl kulluk edeceğini bilmek zorundadır. Kendi organlarıyla Allah Azze ve Celle'ye nasıl kulluk yapacağını insan bilmek zorundadır. Mesela insanın bu konudaki en büyük afeti dil ile yaptıklarını amelden saymamasıdır. Fudayl ibni Eyad diyor ki: "Men adda kelamehu min amelihi, qalla kelamehu. Kim sözünü amelinden sayarsa, kim sözünü amelinden sayarsa." Onun sözü azalır. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Bak bu selef imamlarından bir tanesidir ve kalp tabibidir aynı zamanda. Diyor ki demek ki insanlar yaptık, konuştuklarını amellerinden saymıyorlar. Yani mesela insan eliyle yaptığını, ayağıyla yaptığını amelinden sayıyor. Fakat diliyle yaptığını insan şeyden saymıyor, amelinden saymıyor. Amelinden saymadığı için de diliyle ne kadar fazla cürüm işlerse işlesin İnsan onun kendine zarar verebileceğini düşünemiyor. Çünkü insan bedeninde, İmam Gazali'nin sözünü söylüyorum. İnsan bedeninde hacmi en küçük olan fakat cürmü en büyük olan organ dildir. İnsan bedeninde hacmi en küçüktür organ olaraktan dil. Fakat cürme gelince cürmü en büyük olan organ aynı zamanda beraberinde dildir. Sebebi ise şudur. Çünkü insan biliyorsunuz çokça şey yaptığı şeylerde zaman içerisinde insanda alışkanlık oluşuyor. Yani insan bir şeyi çok fazla yaptığında, çok tekrar ettiğinde artık o insan için önemsizleşmeye başlıyor. Dil de insan vücudunda en çok hareket eden organ olduğundan dolayı belli bir zaman sonra cürümleri, dilin cümleri insan için şey olmaya başlıyor. Böyle önemsiz hale gelmeye başlıyor. Çünkü çok fazla hareket ediyor. Bu birincisi. İkinci bir mesele ise insanoğlu kendi diline hakim değildir. İnsanoğlu kendi diline hakim değildir aslında. Nasıl? Biraz önce söylediğim meselede olduğu gibi. Yani insanın yaptığı kötü ameller, insanın dilinin üzerine hükmediyor. Seleften biri diyor ki, kalpler bedenin tenceresidir. Diller ise onun kapağıdır. Kalpler bedenin tenceresidir. Diller ise onun kapağıdır. Bir tencerenin içinde ne kaynadığını öğrenmek istiyorsan, kapağın hareketlerine bak. Yani kapağı hafif oynat, Görürsün tencerenin içinde ne kaynadı. Et mi kaynıyor, başka bir bakla mı kaynıyor? Ancak şeyi kaldırarak anlayabilirsin. Kapağı kaldırarak anlayabilirsin. Ne anlatmak istiyor? Şunu anlatıyor. İnsanın kalbinde ne varsa diline yansıyan da odur. Yani kalbi Allah'la beraber olan, kalbi Allah'la meşgul olan bir insanın dili batılla meşgul olmaz. Kendini ilgilendirmeyen şeyle meşgul olmaz. Gıybetle meşgul olmaz. Faydasız işle meşgul olmaz. Fakat insanın tenceresi olan kalpte boş şeyler varsa... İnsan istese de dili düzgün şeylerle meşgul olamaz. Çünkü sonuçta dil kalbin kapağıdır. Bu iki sebepten dolayı, yani birincisi dil çokça hareket ediyor ve insan zaman içerisinde onun cürümlerini artık algılayamıyor. İkincisi ise insan tam anlamıyla kendi diline hakim değildir. Çünkü insanın yapmış olduğu ameller insanın diline yansıyor olumlu veya da olumsuz olarak. Bu sebepten ötürü insanoğlu diline çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Ve en önemli mesele burada, biz nasıl yaptığımız, organlarımızla yaptığımız bütün amellerden Allah katında mesul isek, kıyamet gününde dilimizle yaptıklarımızın da hepsinden mesulüz. Yani düşünün, mesela bunu anlamanın en iyi yolu nedir? Bir kalem kağıt elimize alıp, bir gün içerisinde bütün konuştuklarımızı yazmaktır. Yani mesela bir gün geçti diyelim, ben akşam oturdum, o bir gün içerisinde ne konuşmuşsam hepsini kağıda yazıp, Sonra o kağıdı da elime alıp Ademlerin Rabbi olan Allah'ın karşısında kendimi hayal etmendir. Yani Allah çünkü bana bunları tek tek soracak. Saat 2'de böyle konuşmuşsun. Saat 3'te böyle demişsin. Saat 5'te arkadaşınla falan kes hakkında konuşmuşsun mesela diye. Neye konuştun bunları diye. Çünkü Allah bize öncesinden söylemiş. Ma yalfizum min kavlin illa ladayhi raqibun atid. İnsanoğlu hiçbir söz telaffuz etmez ki bakın telaffuz kelimesi çok önemli bir kelime. Telaffuz kelimesi. Niye? İster anlamı olan bir şey olsun, ister anlamı olmayan bir şey olsun. Yani hani Allah konuşsa demiyor, kavul demiyor. Lafız, yani ses, ağızdan çıkan her türlü ses, lafız. Allah azze ve celle kıyamet gününde sırf sorguya çeksin diye bunun için bir melek koymuş insan yanına. İlla ledeyhi rakîbun, gözetleyen ve atîd, oturan ve bekleyen bir tane bekşi vardır diye. Ne yapıyor sizce bu bekşi? Yani Allah azze ve celle bunu bizim yanımıza abes olsun diye mi koymuş? Hayır. Kıyamet gününde onun yazdıklarıyla bizi hesaba çekmek için Allah Azze ve Celle onu bizim yanımıza koymuş. Öyleyse insan bunun bilincinde olmak zorundadır. Yani benim ağzımdan çıkan her kelime, benim aleyhime veyahutta benim lehime yazılıyor. Ve kıyamet gününde de Allah Azze ve Celle beni mutlaka bunlar hesaba çekecektir diye. Hakeza, mesela Allah Resulü bize dil ile alakalı temel bir kaide öğretiyor dil ile alakalı temel bir kaide öğretiyor. Ne o kaide? İmam Bukhari ile Müslüm, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bize şunu rivayet ediyorlar. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِينَ فَلْيَقُوا الْخَيْرًا <gülüyor> اَوْ لِيَسْمُدُ Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan, ya hayır söylesin veya da susun. İnsan için belki de söyleyebileceğimiz en güzel ölçü budur. Yani Hasan-ı Basri'nin bir sözünü söyleyeyim bu arada. Hasan-ı diyor, Müslüman'ın kalbi dilinin önündedir. Müslüman'ın kalbi dilinin önündedir. Dili ile bir şey söyleyeceği zaman önce kalp onu tefekkür eder. Bu benim için hayır mıdır yoksa değil midir diye ondan sonra yok konuşur veyahut da susar. Münafığın kalbi ise dilinin arkasındadır. Dil önce söyler kalp ondan sonra akleder. Yani münafıkla müminin kalbinin arasındaki fark anlaşılıyor değil. Bu neyle alakalı bir şey? Bu Allah'a ve ahiret gününe imanla alakalı bir şey. Çünkü mümin Allah'a ve ahiret gününe iman etmiştir. Yani ahiret gününe iman etmek demek ne demektir? İnsanın sorumluluk sahibi olması demektir. Yani insanın yaptığı ve söylediği her şeyden kıyamet gününde yargılanacağını düşünmesidir. Yoksa ahiret gününe iman, ben ahiret gününe iman ettim demek değildir. Doğru mu? Yani İslam iddia dini midir? Kesinlikle. Yani İslam'ın iddialarla uzaktan, yakından bir alakası yoktur. İslam, ispat dinidir. Yani söylediğin şeyleri ispat ettiğin kadar Allah'ın yanında geçerlidir. Ahirete iman, sorumluluk demektir. E şimdi ben inanıyorsam, maddeleri söyleyelim. Ben inanıyorsam, dilimden çıkan her şeyle Allah azze ve celle beni yargılayacak. Ben inanıyorsam, dil hayattaki en kontrolsüz organdır. Ben inanıyorsam, şeytanın insan üzerindeki en açık kapısı... En rahat girdiği kapı dildir. E o zaman ben nasıl dilimi muhasebe etmeyeceğim? Hem konuşmadan önce hem de konuştuktan sonra. Bu benim imanımla alakalı bir durum demektir. Yani e, sorumluluk sahibi olan insanlar kalplerini dillerinin önüne alırlar. Dile, dile her geleni söylemezler. Akıllarına mesela insanoğlu nasıl? Aklına her gelen espriyi yapmamalıdır. Aklına her gelen sözü söylememelidir. İnsanların ona her söylediğine hemen cevap vermemelidir. Misal, bir düşünmelidir. Yani ben bunu söylediğimde bunun bana dünyada ve ahirette getirisi ne olacak? Bunun bana götürüsü ne olacak diye. Kalbi dilin önüne almak budur. Ama dili kalbin önüne aldığımız zaman sürekli Allah'a tövbe etmek, insanlardan özür dilemek zorunda kalırız. Dilimiz kalbimizin peşinden bizi sürükler, götürür. Ondan dolayı Allah Resulü bize ne yapmış? Bir ölçü vermiş. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya da susun diye. Ayrıyeten... Allah Resulü bunun dışında bize başka bir şey daha öğretmiş. O da şudur. Mesela düşünün biz Allah'a kulluk yaparken şunu söylüyoruz. Diyoruz ki hayrın kapısı da çok fazladır. Şerrin kapısı da çok fazladır. Yani insan dilerse istediği gibi Allah'a isyan eder. Mesela örnek Allah'a isyan etmem için hiçbir şey yapmama gerek yok değil mi? Şurada oturup bir şeyler düşünsem. Mesela bana helal olmayan bir malı düşünsem. Örnek veriyorum. Başkasının manına göz diktiğim için harama girmiş olurum. Bana helal olmayan bir ırzı düşünsem, namusu düşünsem, hayalimde zina yapmış olduğum için harama giderim. Bak hiçbir şeye ihtiyacım yok Allah'a isyan etmek için. Aynı şekilde şey de böyledir. Taat da böyledir. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani oturduğum yerde mesela cihad etmeyi düşünsem, kitap okumayı düşünsem, Allah'a zikretmeyi düşünsem, buna niyet etmiş olmam bile benim Allah Azze ve itaat etmem anlamına geliyor. Çünkü niyetler de Aynı zamanda amel kapsamındadır. Doğru mudur? E şimdi hayrın kapısı çok fazla. Bunu elde etmek, hepsine kavuşmak mümkün değil. Şerrin kapısı çok fazla. Bunların hepsinden sakınmak mümkün değil. Allah Resulü birçok hadisinde bize hem hayrın bütün yollarını elde etmenin, hem de şerrin hepsinden kaçınabilmenin yolu bir tane yolu olduğunu söylüyor. O da insanın diline sahip çıkması. Örnek, mesela İmam Bukhari diyor ki, Allah Resulü dedi ki, مَنْ يَضْمَنْ لِي بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجِلَيْهِ اَدْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ Kim bana şu iki yani çene ile dudak arasını bana garanti eder, kim bana iki bacak arasındaki cinsel uzvunu e, garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ediyorum. Niye? Çünkü insanların en çok kendisiyle Allah'a isyan ettiği organ, dil ve insanın cinsel uzvudur. Dilimizin rivayetinde diyor, مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا ve لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ Allah kimi iki tane dudağın arasındaki dilin şerrinden, iki tane bacağın arasındaki cinsel uzun şerrinden muhafaza etmişse, muhakkak ki o cennete gidecek. Öyleyse eğer Allah bize bunu muhafaza etmenin yollarını açmışsa, bileceğiz ki alemlerin Rabbi olan Allah bize hayırın bütün kapılarını açmıştır. Yok eğer Allah bize bu kapıyı açmamış kapatmışsa, yani bir zorlanıyorsak bu anlamda demek ki Allah Teala bize hayır kapılarını kapatmış bizi azaba doğru çekiyor demektir ki Allah muhafaza. Mesela Ukbe bin Amir peygamberimize geliyor diyor ey Allah Resulü ben necatu kurtuluş nedir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor emsik aleke alisanaka ve lysa'aka beytuka ve ebki Yani dilini tut en başta. birinci sırada dilini tut. Evin sana yetsin. Evin sana yetsin iki manaya da gelir. Yani başkalarının mallarına göz koyma, insanların elinde olanı aldanma, dünya süsünün peşine koşma anlamına da gelir. İki, boş işlerle uğraşma. Yani zaruri işin olmadığı müddetçe evinin dışına çıkma. Çünkü bütün şerh insanın evinin dışındadır diye iki manada gelir. <gülüyor> Bu da muhasebeye delret eder. Yani otur, hatalarını düşün ve hatalarını düşünmekle beraber de o hataların üzerinde çok düşündüğünden dolayı ağla. Hakize başka bir sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü mâ ma ma ahwafu ma akhafu alayya benim kendi nefsim için en çok korkmam gereken şey nedir? Peygamber Aleyhissalatu kendi dilini tuttu dedi ki budur. Kendi dilini tutmak budur. Kır hadisten hepiniz muazın hadisini biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen var mı hadisten muazın hadisini? Muaz Cebel Allah Resulüne dedi ya akhbirni bi amelin yudkhiluni al-cennete ve yubaiduni anin Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dedi ki: "Laqad sa'alta laqad sa'alta an azimin wa innehu laysirun limen yassarahu Allahu ala men yassarahu Sen çok büyük bir şeyden sordun bana. Fakat Allah azze ve celle eğer kolaylaştırmışsa kolaydır. Bak ne saydı Allah Resuluna? Allah'a ibadet et. Allah'a şirk koşma, tevhid. Namazı kıl. Zekatı ver. Hacca git. İslam'ın esasları. Doğru mu? Sonra ne dedi peygamber? oruç insanı koruyan bir kalkandır. Sadaka Suyun ateşi söndürdüğü gibi Allah'ın gazabını söndürür. Es-sadakatu cennetum. Es-savmu cennetum ve es-sadakatu tudfi'u'l. Odaballahi kemayt'ul ma'u ven neydi? He ve salatu'r-raculu fi'z-zaufil leyli. Sonra qira'at etjafe junubuhum Kişinin gece kılmış olduğu namazdır. sonra dedi Allah Resulü sana işin Başını haber vereyim mi? İslam. İşin direğini haber vereyim mi? Namaz. İşin zirvesini haber vereyim mi? Cihat. Hepsini bak burada ne var? Dikkat edin. İtikadi ve ameli olaraktan bütün hayırları Allah Resulü bir araya topladıktan sonra dedi ki اَلَا اُخْبِرُكَ melaki ذَٰلِكَ kullihi Sana bu, yani elinde bulundurduğun zaman bunların hepsinin mülküne sahip olacağın Hepsini elinde bulunduracağın anahtarı sana haber vereyim mi?" dedi Aleyhisselatü Vesselam. Ver. Ne dedi Aleyhisselatü Vesselam? Kim söyleyecek? Ha, bunu tut dedi Aleyhisselatü Vesselam. Bunu tut. Yani bunun... Serbe... Ne demek kuffe anhaza? Kuffe ne demek? Keffe ne demek? Kef nereden geliyor? Elden geliyor. Doğru mu? Kef? Ha burası. Ne alaka? El genelde bir şeyleri tutmaya yaradığı için bir şeyden el çekme, bir şeyi tutma, bir şeye engel olmayan kuf denmiş. Tamam? Bak Allah Resulü burada öyle bir tabir kullanıyor ki, yani dilini serbest bırakma demek istiyor. Hani yoksa insan dilini kesemeyeceğine göre öyle bir dilin üzerinde bir otorite kur ki dilin serbest olmasın, istediği gibi sağa sola gitmesin. Her aklından geçen, her kalbinden geçen dilinden dışarıya yansımasın diye. Tabii Muaz da şaşırıyor. Bak bu Muaz'ın şaşkınlığı benim konunun başında anlattığım insan olgunun fıtratına delalet eder. İnsan diliyle söylediklerini amelinden saymıyor. Ey Allah'ın Resulü biz dillerimizle söylediklerimizden dolayı yargılanacak mıyız? Yani bunda bir taaccüp ifadesi var. Bunda bir şey... o zaman ne olacak bizim halimiz diye. Aleyhissalatu vesselam buna diye anan seni kaybesin. İnsanların yüzleri üzerine veya şu e, genizleri üzerine ateşin içerisinde sürükleyen şey e, dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir? E, diye Peygamber aleyhissalatü vesselam bize asıl zaten insanları cehenneme götürecek olan ve yüzüstü sürükleyecek olan şeyin dil ile kazanılan olduğunu bize bu şekilde söylemiş oldu. Şimdi burada e, biz normalde peki ne yapacağız? Diyeceğiz. Onu zaten bize anlatacak. E, sonraki derslerde onun için hiç oraya girmeyeceğim. Sadece şunu Söylemek istiyorum, İnsan susmak hiçbir zaman çözüm değildir. Yani mesela bazı kardeşlerimiz veya bazılarımız buna dair bir vaaz, bir nasihat dinlediği zaman şimdi genelde insanlar üzerinde en çok etki yapan belli konular vardır. İhlas, şey işte işte nifak, işte dilin insan üzerindeki zararları, bunları kime anlatırsan anlat etkilenir yani. Niye? Çünkü insan olduğunun bütün musibeti bunlardadır. Yani herkes bunları kendi nefsinde müşahede ettiğinden dolayı insan ister istemez bundan etkileniyor. Dil ile ilgili bir nasihat, bir vaaz yapıldığında insan çözümü şöyle zannediyor. Gideceğim, susacağım, hiç konuşmayacağım ve bu şekilde bu problemin üstesinden geleceğim diye bu doğru bir yöntem değil. Neden dolayı bu doğru bir yöntem değil kardeşler? Çünkü bu insanın, Allah'ın insanda yarattığı fıtratın terbiye metoduyla uyuşmuyor. Hatırlıyorsanız pazar derslerinde İbn Kayyım'ın terbiye ile alakalı anlattığı bir örneği anlatmıştım size. nehir örneğini anlatmıştım. Var mı hatırlayan içinizde? Nehir örneğini. Hatırlıyor musun burada? Hatırlıyorsun. Bak demişti ki İbn Kayyım insanlar kendilerini terbiye ederken insanları üç kısma ayırdı. Önce bize bir nehir örneği verdi. Dedi ki bir yerde bir su var. Bir kaynak su var. Bu su patlıyor. Yani akıyor ve zarar veriyor insanlara. İnsanlar üç kısma ayırdılar, ayrıldılar bunu çözebilmek adına. Bir kısım insan dedi ki biz gideceğiz o şeyin pınarın ağzına taşı kapatacağız. Öyle ondan sonra şey yapacağız. Bu problemin çözeceğiz dediler. Yaptılar diyor. Fakat sonuçta bu suda bir enerji olduğu için bu suda bir hareket olduğundan dolayı diyor Belli bir zaman sonra burayı kapattılar, burası patladı, burayı kapattılar, burası patladı. Ömürleri, o suyun şeyini kapatmakla geçti. Bunlar kim, kime örnek veriyor bunu? Tasavvuf ehli. Yani kendilerini mağaralara kapattılar. Nefislerinin o pisliklerini, nefislerinin hastalıklarını Allah'ın yarattığı fucura engel olalım derken, orayı kapattılar, buradan bir şey attı, bu sefer burayı kapattılar, buradan attı, bu sefer burayı kapattılar. Allah'ın kulları için yarattığı kadınlardan, çocuklardan, dünya nimetlerinden, elbiselerden, kokulardan Hepsinden mahrum oldular. Sonuçta Allah bunları biz istifade edelim diye yaratmıştı. Doğru mu? İkinci sınıf insan ise suyun önüne sed çekti. Yani su memlekete tam geldiğinde, beklediği beklediği memlekete geldiğinde suyun önüne sed çekti. Diyor i̇bn Kayyim, su seddin arkasında birikti, birikti, birikti, birikti, birikti. Öyle bir şehri kapladı ki, yani şimdi normalde su diyelim ki şu kadar geliyorsa, önüne sed çektiğin zaman bunun elli katı gelecek. Memlek bütün memleketi harap etti diyor. Bunlar kimin misalidir? Nefsinde bulunan problemleri terbiye ederken, sürekli kendini sıkmaya çalışan. Yapmayacağım, yapmayacağım, yapmayacağım. Mesela öfkeli insanlar için bu çok yaşanır. Adam mesela öfkelidir diyelim, kızar insanlara. Kendi kendine der işte, öfkenin zararlarını öğrenir. Kızmayacağım, kızmayacağım, kızmayacağım. Sonra biri kalemi düşürür şöyle masanın üzerine, bir kavga çıkarır. Ömründe öyle bir kavga görülmemiştir. Sebep? Çünkü biriktirdiği öfke patlayınca onu da orada bulunanları da hepsini şeyin için aldı götürdü. Doğru mu? Bunlar da bu yanlış metodu uygulayan insanlar. Çünkü böyle Allah böyle yaratmamış fıtratı. 3. sınıf insan diyor İbnü'l-Kayyım. Bu problemin farkına vardılar ve tutular o suya başka yollar açtılar. Yani mesela su akıyor ya tek bir yerden akıyor. Bunlar buradan da bir dere açtılar, buradan da bir kanal açtılar, buradan da bir kanal açtılar. Hem suyun zararını hafiflettiler. Hem de suyu faydalı yerlere kanalize ettiler. Yani tarlaları suladılar, evlere şebekeden su çektiler. Yani o aleyhlerine görünen şey onlar için hayra dönüşmüş oldu. Bunlar da kimdir? Bunlar da hiçbir zaman Allah'ın nefislerinde yarattığı şerri inkar etmeyip, onu kökten kesme gibi bir gereksizliğe yeltenmeyip, onu hayır olana yönlendiren insanlardır. Yani konumuza dönelim. Konuşmak insanın tabii bir ihtiyacı. Doğru mu? Konuşmak insanın tabii bir ihtiyacı. Bunu kesip atamazsın. Bu mümkün olan bir şey değil. Ne yapabilirsin peki kardeşler? Yapabileceğin şey bunu hayra yönlendirmektir. Yani susmak çözüm değildir. Susmak çözüm değildir. Çözüm nedir? Kur'an okumaktır. Çözüm nedir? Zikir yapmaktır. Çözüm nedir? Sesli kitap okumaktır. Mesela çözüm nedir? İnsanın ezberlerini, Kur'an'dan, sünnetten ezberlerini tekrar etmesidir. Çözüm nedir? İnsanın davet yapmasıdır. Yani konuşma ihtiyacı hissettiğinde insanlarla boş şeyler konuşmak yerine gidip insanın davet yapmasıdır. Ve size şunu yani kesin bir şekilde söyleyebilirim. Net bir şekilde yani hiç tereddütsüz insan hayırla çok fazla meşgul olduğunda yani ister isteyerek ister istemeyerek ha yani hayırla çok fazla meşgul olduğunda öbürü artık insanı sıkmaya başlıyor. Yani mesela dünya ehli birileriyle oturduğun zaman onlar dünyadan konuştuklarında normal zamanda belki senin nefsinin sevdiği, istediği bir konu hakkında konuşuyorlar. Fakat sen konuşmak istemiyorsun. Çünkü sıkılıyorsun yani. yani. O konu seni bunaltıyor. Niye? Bu şeye benzer. Balın tadını tattıktan sonra çocuğun eline şeker verirsen, uyduruk şeker, ikisi de tatlıdır, ikisi de lezzetlidir. Fakat balın tadını almadan lezzetlidir. Ama çocuğun havası yerine gelip balı, eti falan tattıktan sonra artık loripop tuşuydu buydu, e, çocuğa şey yapmıyor, fayda vermiyor. Hayır da böyle. İnsan hayırın tadına vardığı zaman artık şerrin o yalancı, tabiri caizse lezzeti insana fayda vermiyor. Demek ki kardeşler çözüm sukut etmek değildir. Çözüm nedir? Çözüm onu hayra yönlendirmek ve hayır alanında çok çok konuşmaktır. Buraya kadar bu konuyla alakalı anlaşılmayan bir şey var mı? Ee, hayır olarak ne yapabiliriz peki? Zaten onları e, izale esbabını anlatırken onları i̇bn Recep bize anlatacak orada değineriz inşallah. Buraya kadar sorusu olan var mı? Bir tane daha okuyalım ondan sonra bitirelim inşallah. İkincisi ve minha yine ondandır. Yani kalbi katılaştıran şeylerdendir ki nakdul ahdi me Allahi Teala. Allah Azze ve Celle ile beraber insanın kendi sözünü bozmasıdır. Kala Teala, fabi me nakdihim, onların mifaqhum sözlerini bozmalarından dolayı lağnahum, biz onlara lanet ettik. Vajalna kulubehum qasiyeten. Ve biz onların kalplerini katı kıldık. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle Müslümanların üzerinden fars kıldığı şeylerden bir tanesi de ister Allah'a, ister insanlara, ister insanın kendi nefsine vermiş olduğu sözlere insanın bağlı kalmasıdır. وَأَوْفُوا bi ahdillahi اِذَا عَاهَتُمْ İnsanlara, Allah'a söz verdiğiniz zaman, Allah'la sözleşme yaptığınız zaman sözleşmenize, sözünüze bağlı kalmasın ve o'fu bil ahdi inel ahd kana mesulah ahitlere sözlerinizə bu umum yani hem Allah'a olsun ha başkalarına olsun bu umumiyet ifade ediyor ahitlerinize bağlı kalınız çünkü ahitler kendisinden sorulacak olan şeylerdendir yani kıyamet gününde Allah zevcellle ve verdiğiniz her türlü sözü şey yapacaktır sözden sizi hesaba çekecektir insanın verdiği ve bozacağı yani Allah'la olanı söylüyorum insanlarla olana hiç girmiyorum çünkü konumuz o değil Allah'la olan sözü bozmaya değineceğim inşallah. İbn-i öyle dediği için. İnsan Allah'a üç yerde söz verir. Allah'la insan arasında üç tane ahit vardır. Ya da insan bunları bozar. Birincisi imandır. Her insan ben Allah'a iman ettim dediği anda Allah Azze ve Celle ile bir ahit yapmıştır. Yani ya Rabbi ben seni birlenmesi gereken meselelerde birleyecek ve senin kendini tanıttığın şekilde seni tanıyacak ve sana layık bir şekilde kulluk yapacağım diye insanın Allah Azze ve Celle'ye söz vermesidir. Bundan dolayı İnsanın iman ahdini bozması, yani küfür veyahut da şirk işlemesi, kalbi katılaştıran ve hatta kalbi tamamen öldüren, kalbi mühürleyen en önemli meselelerden bir tanesidir. Niye? Mesela özellikle bu ayet kiminle alakalıydı? Beni İsrail ile alakalıydı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kalbinin mühürlendiği, kalbinin kapaklı olduğu, kalbinin fık etmediği, akıl etmediği en belirgin milletlerden bir tanesi Beni İsrail'dir. Sebep? Çünkü onlar Allah'a verdikleri sözü... <gülüyor> Her seferinde söz verdiklerinde onlardan bir fırka sözünü mü yiyecek? Hep böyle mi yapacaksınız? Yani bir peygamber geliyor, o peygamberi öldürüyor ve kafir oluyorsunuz. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Daha sonra söz veriyorsunuz Allah'a. Allah'ım yemin olsun ki yeni bir peygamber geldiğinde ona hayırlı bir ümmet olacağız ve ona yardımcılar olacağız diye. O peygamber geldiğinde, o kitap geldiğinde Allah'ın sözünü çiğneyip onu sırtınızın arkasına atmak zorunda mısınız diyor Allah Azze ve Celle. Yani, beni İsrail'in bir ümmet olarak kalplerinin bu kadar katı ve kalplerinin mühürlenmesinin sebebi, çünkü imanlarına küfür, tevhidlerine şirk karıştırdıklarından dolayıdır. Onun için insanın Allah'la en birinci sözleşmesi tevhiddir. Ve sürekli insanın tevhidini kontrol etmesi lazım. Çünkü şeytanın insanda zedelemek istediği en önemli şey de tevhiddir. Çünkü tevhid bittiğinde, geride hiçbir şey kalmıyor. Tevhid gittiğinde geride hiçbir şey kalmıyor. Ve tevhid, iman, öyle belli merhalelerde gözetilecek, belli merhalelerde gözetilmeyecek bir şey değildir. Biliyorsunuz İmam Bukhari ile Müslim, Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir seferini bize naklediyorlar. Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam bir sefere gidiyor ve o seferde yağmur yağıyor. Aleyhissalatu vesselam sabah uyandığında ne diyor? Allah Azze ve Celle dedi ki, benim Bunu da alabilirsin. Bu ılıktır, o şeydir sıcaktır. İçebilirsin. Allah Teala Celle dedi ki: "Benim kullarımdan bir grup kafir olarak sabahladı. Benim kullarımdan bir grup da mümin olarak sabahladı. Niye? Kim dün gece Allah'ın fazlıyla bize yağmur yağdırıldı demişse, onlar mümin olarak sabahladı. Kim de dün gece Allah Azze ve Celle'nin ee, falanca yıldızdan dolayı yani filanca yıldız çıktı ondan dolayı yağmur yağdı derse o da bana kafir olarak sabahladı diye. Bunlar kim kardeşler? Bunlar sahabe. Bu olay nerede hukuku buluyor? Bu olay cihat meydanında hukuku buluyor. Allah yolunda canlarını satmış olan insanlar bile kendi tevhidlerini kontrol etmedikleri zaman şeytan onların tevhidini cedelemek için kendisine yol bulabiliyor. Yani insanın Allah'a en yakın olduğu an neresidir? Cihat meydanıdır. Doğru mu? Çünkü insan Allah'ı en razı ettiği ameli kendi yanındaki en değerli olanı. Canını Allah'a sattığı yerdir. O da bir ahittir. Cihad, mücahidin Allah'la yaptığı bir ahittir. Aha canımı sana satıyorum ya Rabbi cennet karşılığında demektir. Orada bile insan tevhidini kontrol etmek zorundadır. Tevhidini kontrol etmediğinde şeytan yolu bulabiliyor. Tevhid imamı kimdir? Tevhid imamı İbrahim aleyhisselamdır. Bütün peygamberlerin, bütün ümmetlerin tevhidde kendilerine öncü kabul ettiği İbrahim aleyhisselamdır. İbrahim Aleyhisselam Allah'a şöyle dua ediyor. ve وَبَن۪يَّا اَنْ نَعْبُودَ الْأَسْنَامِ ''Ya Rabbi beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru.'' Yani İbrahim Aleyhisselamın Aleyhisselam böyle bir korkusu var. ''Ya Rabbi beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru.'' Şimdi insan genelde Müslümanların arasında olduğunda, tevhidi ve iman meselelerini kendine gündem ettiğinde, bunu fazla kendi üzerinden düşünmüyor belli bir zaman sonra. Yani kendi imanıyla alakalı bir problem görmüyor. Oysa Allah Azze ve Celle sahabe diyor, ya amenu, ''Ey iman edenler, iman ediniz.'' Demek ki iman sürekli kontrol edilmesi gereken, sürekli teşkil edilmesi gereken bir şey. Peygamber de öyle diyor. Ee, elbisenin üzerindeki nakışların gittiği gibi iman da insanın kalbinden çeker gider. Yani zaman içerisinde solar. imanınızı yenileyiniz diyor Aleyhisselatü Vesselam buna bağlı olarak. Öyleyse kardeşler, Allah'a verdiğimiz ilk söz tevhiddir. Ve kalbe, yani İbn-i İbn Receb buraya almamış ama i̇bn Kayyım'ın bütün kitaplarında kalp hastalığı, kalbi öldüren meseleleri anlatırken her zaman ilk sırada şirki anlatır, şirk. Çünkü şirk bir kalbe girdi mi o kalbin Allah'la arasındaki bütün bağlantı kopmuştur. Yani artık Allah Azze ve Celle o kalbe buğz etmiş ve ondan yüz çevirmiş demektir. Ondan dolayı sürekli imanımızı, Allah'a verdiğimiz birinci ahdimizi kontrol edeceğiz. İki, taatler. Taatlere dair Allah'a verdiğimiz sözler. İnsan mesela çoğu zaman Allah'a bazı sözler veriyor. Şu, mesela şöyle olursa böyle yapacağım. Mesela, yani bir sıkıntısı var, bir problemi var. Bu giderse şöyle ibadetlerime daha düşkün olacağım. Şöyle namazımı kılacağım, şöyle orucumu tutacağım, şöyle derslerime çalışacağım vesaire. Taatlere dair Allah azze ve celle insan şey yapar, söz verir. Fakat Allah ona imkan verdiğinde, Allah ona fırsat verdiğinde insan sözünü bozar. İşte bu sözünü bozmak, insanın kalbini katılaştıran ve insanı Allah'dan uzaklaştıran unsurlardan bir tanesidir. Örnek buna, mesela Medine'de fakir olan ve zengin olduğu zaman Allah'a elinden gelen her şeyin en iyisini yapacağını söyleyen insanlar vardı, doğru mu? وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ عَاهَدَ Allah'la ahit yapan, Allah'la sözleşen birileri vardı demişler dileyin min min Allah bize mal verirse çokça sadaka vereceğiz ve muhakkak ki vereceğiz bu sadakayı ve biz salih olan insanlardan olacağız felema ata'hum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallu wa Allah onların üzerine o faziletini indirdiği zaman cimri oldular mal var adam söz vermiş veremiyor şimdi ve yüz çevirdiği sözünü unuttu, amelini unutu adam ve onlar yarat halindedirler diyor Allah Azze ve celle. Ne yaptı Allah bunun karşında? Fa aqabahu nifaqen fi kulubihim ila yawmi Allah'la karşılaşacakları güne kadar kalplerinde kalacak olan bir nifak yerleştirdi Allah kalplerine. Onun için insan taatlere dair Allah'a söz verdiğinde çok dikkatli olmak zorundadır. Çünkü insan verdiği bu sözü yiyorsa eğer bu Kıyamete kadar kalbine söküp atamayacağı ilahi bir ceza anlamına gelir ki o da Allah muhafaza nifaktır. Ve maalesef çoğumuz da düşüyoruz buna. Yani mesela bazen güzel bir şey dinlediğimizde, bazen güzel bir şey okuduğumuzda, bazen bir sıkıntının içerisine düştüğümüzde, şöyle olursa Allah'ın izniyle şunu şöyle yapacağım gibi. Fakat daha sonra onu yapmıyoruz. Mesela bunun güzel örneği kimdir? Allah'a taat üzerine söz verip sözüne bağlı kalan Enes İbn-i Adır'dır. Değil mi? Enes bin Mali'nin amcası olan Enes i̇bn Nadır'dır. O ne dedi? Bedir gününe katılamadı. Enes İbn-i Nadır kıssası Bedir gününe katılamadı. Fakat dedi ki eğer Allah azze ve celle beni yaşatırsa benim ne yapacağımı insanlar görecek. Yani hani ben müşriklere öyle bir cihad edeceğim ki Bedir'in de acısını çıkaracağım diye. Ve neredeyse 80 küsür 90 küsür tane yara ile şehit oluyor. Yani en sonunda tanınamıyor zaten. Enes diyor biz onu tanımadık. Ta ki işte kız kardeşini çağırıyorlar. Kız kardeşi vücudundaki bir alametten kendi kardeşini tanıyor. O kadar ki şey almış, yara almış bedeni. O kadar ki güzel bir Allah yolunda cihad etmiş. Ve onun üzerine iniyor bu ayet. وَمِنْهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَارٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah'a yaptıkları ahide sadık kalmışlardır diye. İşte bu bunun örneği, ahde sadık kalmak, ahdi bozmamanın örneği Allah'a karşı. Tövbe suresinden verdiğimiz örnek de münafıkların e örneği. Ahde vefasızlık taahhütler üzerinde insanı münafıklık hastalığına düşürür maalesef. Üçüncüsü ise masiyetlere dair insanın Allah'la yapmış olduğu sözleşme. Bunun adı ne? De? Tövbe. Her tövbe Allah'la yapılan bir ahittir. Çünkü tövbenin tövbe olabilmesi için üç tane şart var. Bir, pişmanlık. iki bir daha o günaha dönmeyeceğine dair azim. İşte bu ahittir. Bir daha yapmayacağım ben bunu diye. Üçüncüsü ise o günahı terk etmek. Tövbe anında günahı terk etmiş olmak. Bu günahı terk Allah'la yapılan bir ahittir. İnsan tövbe ettiği zaman. Tekrar o günaha döndüğü zaman insan Allah Azze ve Celle ile yapmış olduğu ahdi bozar. Fakat bu üçüncü sınıfın, üçüncü maddenin bir ayrıcalığı var. Allah Azze ve Celle'ye yüz binlerce kere, sonsuz kere hamdolsun ki Allah merhametinden ve lütfundan ötürü İnsanların günaha dönmesini ahdi bozmak olaraktan kabul etmemiştir. Eğer Allah insanların günaha geri dönmesini ahdi bozmak olarak kabul etseydi, var ya yeryüzünde Allah azze ve celle ibadet eden, parmağa geçen insan kalmazdı. Ahdini bozmadan, sadık bir şekilde Allah'a ibadet eden, parmağa geçecek sayıda insan kalmazdı. Fakat Allah insanı çok iyi tanıyor ve Allah'ın insan üzerindeki en belirgin sıfatları merhamet sıfatlarıdır. Bundan dolayı da alemlerin Rabbi olan Allah, günaha geri dönmeyi şey saymıyor. Eh, ahdi bozmak olaraktan kabul etmiyor. Niye? Velzîne izâ fa'alû fâhişeten ev zalamû enfüsehüm zekerullâhe Onlar ki bir fuhuş işlediklerine bir fahişe yaptıklarında veya yahut nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlarlar ve istiğfar ederler. Allah'ın bizi affet derler. Günahları Allah'tan başka affedecek olan kimdir? Şeytan Allah azze ve celle'ye bir gün şöyle dedi yani o ayetlerde gördüğümüzü bir de hadis olarak Peygamberimiz bize anlatıyor. Senin izzetine yemin olsun ki onların bedenlerinde ruh olduğu müddetçe onları saptıracağım ya Rabbi dedi. Senin izzetine yemin olsun ki onların bedenlerinde ruh olduğu müddetçe yani yaşadıkları müddetçe onları saptıracağım. Allah Azze ve Celle de ona dedi ki وَعِزَّتِي ve لَا la azalu لَهُمْ مَا اَسْتَغْفَرُونِي Benim izzetime ve celalime yemin olsun ki bana mağfiret ettikleri müddetçe ben de onları affedeceğim. Ne zaman benden talep ederlerse ben de onları affedeceğim diye. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize dedi ki: "Ma asarra men Allah azze ve eee istiğfar eden adam günahlarında ısrar etmemiştir. Ve in ada fil yawmi 70 marraten. Ve bir gün içerisinde 70 defa da aynı günahı tekrardan dönse tekrardan tekrar ederse. Niye? Çünkü tövbe öncesini götürür. Kullu bani adama hatauna. Her insan hatalıdır, her insan hata yapar. Fakat hata yaptığı zaman insan tövbe ettiğinde o hata yok gibidir. Yani Allah Azze ve Celle öyle bir merhametlidir. Çünkü bakın dikkat edin, Allah Azze ve Celle sadece rahman ve rahim ve gafur değildir. Allah'ın afla ilgili sıfatlarını yan yana koyun, çok ilginçtir. Mesela bazen insan düşünebilir, diyebilir ki yani Allah'ın rahmeti bunların hepsini ifade ediyor zaten. Diğer isimlerini. Niye Allah tek Rah rahim ismini? Veya Rahman ismini kullanmadı da diğerlerini de kullandı. Kulu rahatlatmak içindir bu. Kulun faydasına olan bir şeydir. Allah rahimdir, kullarına karşı merhametlidir. Allah azze ve celle tevvaptır, merhametinden dolayı tevvaptır. Kulları kendisine tövbe ettiği zaman, Allah azze ve celle onların günahını örter. Fakat günahlarını örttüğü zaman Allah, sadece günahlarını affettiğinde, sadece günaha affetmekle kalmaz. Bir de Allah gafurdur. Nasıl ki Arap luguatında e, gıyfar dediğimiz kalkan insanın kafasını koruyor. Allah Azze ve Celle insanı o günahın şerinden hem dünyada hem de ahirette koruyor aynı zamanda. İnsan belki tam bundan rahatlamaz diye Allah Azze ve Celle sittirdir o günahın üzerine bir de örtüyor. Yani insan dünyada kullara karşı o şey olmasın diye mahcup olmasın diye Allah örtüyor. İnsan belki düşünür ben çok günah işledim. Allah Teala bunları affetti ama benimle muamele ederken o günahlarımı görmemezlikten gelmez. Allah Teala Afuddur. Yani kula muamele ettiği zaman hiçbir zaman önceden yaptıklarını göz önünde bulunduraraktan kula muamele etmez. Misal ve bu Allah Teala'nın bizim üzerimizdeki en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Eğer Allah her seferinde günaha dönmeyi ahdi bozmak olaraktan addetseydi vallahi halimiz perişan olurdu. Fakat Allah merhametinden dolayı tövbe olduğu müddetçe bunu ahit bozmak olaraktan Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Ondan dolayı bu işin çözümü ve çaresi bol bol Allah Azze ve tövbe etmektir. Bol bol ona istiğfar etmektir. Bol bol ondan bu konuda yardım talebinde bulunmaktır. Zaten şunu da son olaraktan söyleyebiliriz. Bir insan ister Allah'a iman ve itikat hususunda, ister taat konusunda, isterse günahlar konusunda çok fazla ahdini bozuyorsa kendisinden nifak alametlerinden bir tanesinin olması, olduğunu bilmesi gerekir. Niye? Çünkü Peygamberimiz bize münafıkı tanıtırken, iki hadisle bize münafıkı tanıtıyor. Birinde işte münafığın alameti üçtür diyor. Ayetul münafıkı salas. Birinde ise dört şey vardır ki, o kimde varsa halis münafıktır. Onda onlardan bir tane şube varsa münafıklıktan bir şube vardır diyor. İki tane hadiste de ortak şey nedir? Söz verdikleri zaman, ahit yaptıkları zaman onu bozarlar diye. Ki bu ahdi bozmanın kapsamında birinci sırada Allah ile yapılan ahitler gelir. Ondan dolayı ahdi bozmanın bir de böyle bir tehlikesi var. Ahitlere bağlı olmak, sıdık, insanın imanı alamettir. Ahitleri bozmak, nifak, o da insanda bulunan nifak şubelerine alamettir. Allah sözün doğrusunu anlamayı, anladıklarımızda yaşamayı bizlere nasip eylesin. Sorumuz var mıdır? Konuyla alakalı sormak istediğimiz. bu. Vallahi Mustafa Hocamıyla şöyle bir şey söylemeliyim. Ben buradan geçiyorum. Eee bu telefonlağısını patlıyor. Yok. Hiç, hiç yok işte. yok yok. Kul bir şeyi kalbinden geçirdiğinde normalde hani Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor. İnna Allah tecavze an ummeti ma hadaset bihi enfusaha ma lam tetekellem au ta'mal biha. Allah benim ümmetimin nefislerinden geçirdiklerini bağışlamıştır, affetmiştir. Hangi kayıtta? Konuşmadıkları ve amel etmedikleri müddetçe. Bu bir hadis. Fakat biz bu hadisi mutlak olaraktan ele alamayız. Yani her içimizden geçirdiklerimiz e, sorumlu değiliz. Konuşmaya ve amele yansımadıkça diye bu hadisi umumen alamayız. Neden? Çünkü mesela öyle olsa suizan dediğimiz şey haram olmazdı. Doğru e, suizan İslam'da haram kılınanların en belirgin. Hatta belki ilk sırada zikredilmesi gerekenlerdendir. Çünkü şeydir, etken konumunda olan haramlardandır. Doğru mu? O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki kalpten bir şey geçer ve insan onun üzerine azmetmezler. Yani mesela suizan aklına bir şey gelmesi suizan değildir. Onu alıp kabul edip onun üzerinde düşünmek, onu onu yormak işte budur şey suizan. Ama aklımdan geldi geçti. Estağfurullah dedim. Bu suizan değildir. Her insanın aklına sürekli fikir geliyor ve insanın aklına fikir gelmesi insanın elinde olan bir şey değildir. Yani şu şeytan vesvese verdiğinden dolayı şeytan yaşadığı müddetçe İnsanın aklına fikirler gelecektir. Fakat sen onu alıp tutup kabul ettin mi? Doğru mu? O zaman bu artık senin aleyhinde harama, gıybete, kötü düşünceye, kötü hayale giriyor. Bu da böyle. Yani aklımdan bir taat geçti sonra yok hiç benlik bir şey değil dedim. Üstüne düşmedim. Ama yapacağım, edeceğim, hayalini kurdum, yaparsam şöyle olur dedim. Bu artık kalbin üzerine azmettiği kalbin amellerindendir. Ondan dolayı da insan bundan yargılanır. Tabi. Şimdi e, mesela burada hani şu sözü de okuyalım. Onu okumadık. Sen söyleyince tam söyleyecektim. Aklıma geldi. İbnü Akil'in sözünü zaten sözü okumadık. "Kale İbnü Akil'in yûmen." İbnü Akil bir gün dedi ki "Fî vâzihi vâzinde." İbnü Akil Hanbeli alimlerinden, değil mi? Hem fıkıhçı hem lügatçı bir alim. E, aynı zamanda vâiz İbnü'l-Cevzi gibi. Yani bazı alimlerin vasfatı var. İbnü'l-Cevzi gibi bir de vaz eden insanlar bunlar. insanları etkileyen insanlar. Ya men yajidu min qalbihi kasve. Ay kalbinde katılık bulan insan. İhzar, sakın en tekunena katta ahdan. Allah zevcenle karşı bir sözü bozmuş olasın. Fe inna Allah yaqulu çünkü Allah diyor. Fe bima nakdih mim taqhum la'annahum ve ce'alna kulubahum qasi. Sözlerini bozduklarından dolayı onlara lanet edip kalplerini katılaştırdık. Şimdi doğrudur. İnsan mesela çok fazla günah işlediği zaman sonra tövbe ettiğinde eğer nasuh bir tövbeyle tövbe etmişse şimdi nasuh bir tövbe sonradan dönmeyeceğin anlamına gelmez. Yani yeter ki o tövbeyi yaptığında nasuh bir şekilde tövbe edesin. Çünkü biliyorsunuz bir de yalancıların tövbesi var. Tövbe iki kısım. Bir sadıkların tövbesi var. Bir de yalancıların tövbesi var. Sadıkların tövbesi de yalancıların tövbesi de zahiren şartlarını yerine getirmiş olan tövbedir. Fakat sadıklar gerçekten Allah'a karşı mahcubiyetlerinden dolayı tövbe ederler. Yalancılar ise kendi vicdanlarındaki sesi bastırmak için tövbe ederler. Yani İbni Kayyın bunu söylüyor. Tövbe ederken dahi içlerinden gizli bir ses bir gün o günaha döneceklerini onlara fısıldar. Yani tövbe esnasında bile sırf o an kendini tatmin etmek için, o an kendini bastırmak için bunu yapar. Fakat içinden böyle ince bir ses ona o, o işi tekrardan yapacağını söyler. O da... Bu sanki böyle gizli bir anlaşma gibidir. Hani öyle yani şimdi sus. Şimdi konuşma. Sonra döneriz. Tevbe nasuh olan bir tövbe ise biraz önce zikrettiğim gibi hani Allah azze ve celle'nin bütün sıfatlarını yan yana koyduğumuzda insan üzerinde bir etkisi kalmaz. Hatta öyle ki Allah o kadar merhametli ki insanın kötülüklerini iyiliğe çeviriyor. Doğru mu? Yani bir insan diyelim ki mesela Allah azze ve celle sayıyor. Allah'a şirk koşanlar, zina yapanlar, insanları öldürenler. Kim nerede anlatıyor bunu? Furkan Suresi'nde. Doğru mu? Daha sonra Allah azze ve celle tövbe edenleri anlatırken ulaike yubeddilullah seyyatihim hasanat. İşte bunlar Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirecektir. Yani seyyie işledikleri şirk tevhid olarak yazılacak. İşledikleri zina iffet olarak, nikah olarak yazılacak onlara. Allah azze ve celle kötülüklerini iyiliğe çevirecek. E kötülüğü iyiliğe dönmüş bir insanın kötülüğünün kalbi üzerinde bir etkisi olabilir mi? Mümkün değil. Fakat insan tövbesinde kendini kandırabilir ama alemden Rabbi olan Allah'ı kandıramaz. Bu şekil tövbe eden insanların günahları onların kalplerinde tekrardan aynı şeyi bırakır. Aynı zarara bırakır. Bir de şöyle bir şey var yani onu söyleyelim. Kalp üzerinden daha ziyade şu mesele var. Şimdi burada şey gelecek. Şöyle bir bakayım inşallah orada anlatacağız zaten. Allah Allah. Kesret-i Yani son maddede çokça günah işlemek. Orada biz günahın insan üzerindeki dünyevi ve uhrevi zararları üzerinde duracağız. Bazı maddeler üzerinde konuşacağız. Şimdi günahın insan üzerinde bazı zararları var. Tafsilatını orada anlatılır ama burada iki tanesini ben şimdi söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi, sen Allah Azze ve Celle'ye isyan ettiğin zaman şunu düşünmesi lazım insanın, Allah'ın sana bir daha tövbe imkanı vereceğinin garantisi yok. Asıl mesele burada. Yani Günahtan sakınmak isteyen insanın sürekli kendinde canlı bulundurması gereken mesele budur. Yani tamam sen tövbe edeceksin, sen tövbeyi biliyorsun. Fakat Allah sana ya bu fırsatı vermese, ya Allah dese ki khatamallahu ala kullubim senin için. Allah ve celle onların kalplerini mühürledi. Biliyorsunuz yani kalp dediğin şey hani mücadihin ifadesiyle hani diyor bu kalptir. Günah işler, günah işler, günah işler, günah işler. Yani parmaklarını kapatıyor kalbin içine. Abu da mühürdür diyor. Yani sen o son günahının senin kalbine gelen bir mühür olup olmadığını bilemezsin. Bunu bilemediğin için de tövbeyle kendini avutamazsın. Yani ben tövbe ederim şöyle olur böyle olur olur olur da ya Allah sana böyle bir fırsat vermese ne olacak tekrardan? Bir bu. İkincisi ise insan bir günah işlediği zaman mesela hani diyoruz her günahın bir karşılığı vardır. Tövbeyle günah arasındaki mesafede bir karşılığı vardır. İşte o günahın karşılığını insan hiçbir zaman tahayyül edemez. Yani hatta Selef uleması demiş ya, işlediğin günahın küçüklüğüne bakma, kime isyan ettiğine bak. Yani Günaha bakarsan aldanırsın, fakat isyan ettiğin, kendisine kafa kaldırdığının büyüklüğüne bakarsan, yaptığın cürümü anlarsın. Şimdi mesela sen sokakta giden adamı itersen, bu günlük hayatta İstanbul çok kalabalık olduğu için normaldir. Fakat bir törende Cumhurbaşkanı'nı itersen, e, mesela bu çok büyük bir suçtur, çok büyük bir cürümdür. Bak, fiil aynı fiil, fakat yaptığın kişiye göre değişiyor. Yani senin yaptığın bu cürüm kendi içinde sana göre basit olabilir. Fakat yaptığın varlığa bakarsan alemlerin Rabbi olan Allah'a bu çok büyüktür. Ve onun, seni mesela Karun karun bir kelime söyledi. Karun'u o gün yerin dibine geçirdi. Seni yerin dibine geçirmeyeceğini nereden biliyorsun? Adam aleyhisselam ağaçtan yedi. Allah azze ve celle onu ve bütün zürriyetini cennetten kovdu. Bak hepimiz dünyada yaşamaya mahkum olduk. Onun o yaptığından dolayı. Doğru mu? Ee, başka bir insan... Diyelim örnek veriyorum. Allah'a diyor, isyan ediyor ama Allah ona hiçbir şey yapmıyor. Bilakis rızkını arttırıyor iyice saptırmak için. Yani sen günah işlediğinde günahın karşılığının ne olacağını ve şiddetinin ne olacağını kesinlikle bilemesin, Doğru mu? Onun için etkisini düşünmekten ziyade insanın son günahı ve bu şekilde Allah'ın huzuruna dirilebileceğini insanın düşünmesi lazım. Bu insanı daha fazla şeyden uzaklaştırır. Günahtan uzaklaştırır. Fakat dediğimiz gibi tövbe nasuh olmadığı müddetçe insan kendini kandırır ama insanın kalbine ve Allah üzerinde bir yetkişi yoktur. Ama nasılsa inşallah o siyah noktalara bile beyaz noktalara dönüşebilir. Allah o kadar merhametlidir, o kadar rahmi geniştir. Başka sorusu olan var mıdır? Buyur. Kalpler Allah'ın elindedir. Değil mi? El kulubu Beyna asveyni men asabi ar Rahman. Kalpler Allah'ın parmaklarından iki parmakın arasındadır. Dilediğini doğrultur, dilediğini eritir diyor Aleyhisselatu Vesselam. Kalplerin anahtarı Allah'ın elinde ve Allah bütün kullarına yaptıkları cürüm ne olursa olsun ya ibadiyatlerine esrafu ale anfusihim la taqnetu min rahmetilla. Ey nefislerine zulmeden, ey nefisleri hakkında aşırı giden kullarım. Buna kalbi mürlü de dahil, mürlü olmayan da dahil. Hepsi dahil buna. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Senin sonuçta kalbinin mühürlenmesine sebep olan şey ne? Senin günahların. Doğru mu? Allah o günahları affettiğinde, temeli affettiğinde o günahların sebebiyet verdiği kalp kilidini de ortadan kaldırabilir. Onun için ne olursa olsun, ne olursa olsun insan ne yapmış olursa olsun, ne kadar büyük cürüm işlemiş olursa olsun asla Allah'ın rahmetinden umut kesmemeli ve asla tövbeyi bırakmamalıdır. Yani demelidir Allah'a yani kime gideyim ya Rabbi, hani tamam kötüyüm, pisim, günahkarım, her seferinde sözümü bozuyorum ama kime gideyim yani? Hani Benim bu yarama ilaç olacak, bana yardım edecek, beni kurtarabilecek. Yani ya şeytana gideceğim, ya nefsime gideceğim, ya sana geleceğim, ya insanlara gideceğim. Var mı başka gidebilecek bir şey, gidebilecek bir merci? Yok. E bunların zaten bana hiçbirinin faydası yok, zaten bunlar benim helakıma sebep oldular. Sen beni istemesen de benim senden başka gidebilecek hiçbir yerim yok sana dua etmekten, senin önünde diz çökmekten, sana secde etmekten, sıkıntımı sana anlatmaktan başka beni bir çarem yoktur diye. Yani Allah azze ve celle o kadar merhametlidir ki hiçbir kulunun böyle samimane, yani samimi bir şekilde yalvarmasına Allah azze ve celle karşılıksız kalmaz. Çünkü Allah kendisine uzanan ele cevap vermemekten haya ettiğinden dolayı insanların dualarına mutlaka üç icabetten birini kılmıştır. Yani normalde Allah senin duana icabet etmek zorunda mıdır? Var mı böyle bir zorunlu? Sen Allah'ın dediklerini yapmak zorundasın. Allah senin dualarına icabet etmek zorunda değildir. Fakat Allah o kadar kerimdir ki bir kul elini kaldırdığında onu boş çevirmekten Allah haya ediyor. Bunun için ne yapmış Allah? Peygambere demiş ki insanlara bildir. Kim bana dua ederse üç şekilden bir tanesinde ona icabet ederim. Ya istediğini veririm. Ya ondan bir belayı def ederim. Ya kıyamet gününde ona istediğinden daha hayırlısını veririm. Ama boş çevirmek Kesinlikle benim keremime yakışmaz diye. E biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Değil mi? Problemimiz ne kadar büyük ve ne kadar katılaşmış olursa olsun, onu bir daha yapacağımızı bilsek bile, nefsimize engel olamasak bile, o engel olamadığımızdan dolayı gene tövbe edelim. Allah'a tövbe ederken o kötü şeyler aklımıza gelse bile, yani mesela secdeye kapandım, Allah'a tövbe ediyorum. O anda kendisinden dolayı tövbe ettiğim günaha bir baktım kafa oraya gitmiş. Yani fark ettim ki onu düşünüyorum. Hani nasıl onu yaparım? Kafam oraya gitmiş Kafamızı kaldırıp tövbeyi bozmak çözüm değildir. Ondan da tövbe etmektir tekrardan çözüm. İşte, ya Rabbi ben bu kadar acizim. Ben bu kadar zor durumdayım. Ben bu kadar kötüyüm. Sana tövbe ederken bile sana isyan edecek kadar alçak bir kulum. Ben Benim elimden tut. Benim perşemimden tut. Bana yardımcı ol. Benden rahmetini merhametini eksik etme. Diye Allah Azze ve Celle'ye yönelmek lazım. E şimdi kardeşler akıllı olursak eğer yani bizi İçine düştüğümüz kötü duruma düşüren şey nefsimizse Allah'a isyan ettiğimiz zaman, tövbemizi bozduğumuzda Allah'tan uzaklaşıp tekrar nefsimizle kendimizi baş başa bırakmak çözüm değildir. Bu insanın kendi ateşine odun atması demektir. Çözüm daha fazla Allah'a yönelmektir. Çözüm daha fazla Allah Azze ve Celle el kaldırmaktır. Daha fazla Allah Azze ve Celle yalvarmaktır. Hatta mesela ben bununla alakalı hani şöyle takdir edersiniz yani siz kendinizden de biliyorsunuz. Şimdi bir sorununuz olduğunda konuşuyoruz mesela diyelim ki beni koca yerine koyduğunuz için konuşuyoruz. E tabi sizin gibi insanların çoğuyla da konuşuyorum. Yani insanlar bir problemi olduğunda geliyor konuşuyoruz. Ben şunu fark ettim birçok Müslüman da kendinde de zaman zaman bunu gördüm. Mesela kasten siz yaşlardayken yani adam diyor ki mesela yani ben ben diyor ne kadar uğraşırsam uğraşayım. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım dikkat edin. Ne kadar tövbe edersem edeyim, ne kadar dua edersem edeyim Allah benim önümde hayır kapılarını kapatmış. Allah azze ve celle benim iyi bir kul olmamı istemiyor. Biraz da vaid ile ilgili yani tehditle alakalı Allah Resulü'nün selefin sözlerini aklına getiriyor. Benim işim bitmiştir diyor. Kapı kapanmış. Böyle düşünme. Bu Allah'ın rahmetinden ümit kesmektir. Ve bunu sadece kafirler yapar. Niye? Belki sen Allah'a itaat eden bir kul olduğunda taatın seni kibre götürecek. Sen bunu bilebilir misin? Allâmul <gülüyor> guyub olan Allah'tır. Gaybları bilen bugünü ve yarını bilen Allah'tır. Belki sen Allah'a kendi istediğin gibi bir kul olsan, belki bu seni kibre ve insanları küçük görmeye götürecek. Ve bu insanoğlunun en büyük helakıdır. Sen bunu bilemezsin. Yani Allah sana neyi takdir ettiğinde senin için hayırlı olacağını bilemezsin. Belki hayır... Senin günahkar bir kul olmandandır. Günah işleyip tekrar Allah'a tövbe etmen, günah işleyip tekrar Allah'a tövbe etmen, günah işleyip tekrar Allah'a tövbe etmendendir. Ta ki o tevazuyla, o böyle kalp kırıklığıyla, o bitiklikle Allah'a yönelebilmenden dolayıdır Allah'ın senin üzerindeki bu takdiri. Sen bunu bilemezsin yani, doğru mu? Mesela adam ilim okuyor diyelim, ben çabalıyorum diyor, uğraşıyorum, okuyorum, gidiyorum, geliyorum ama olmuyor. Mutlaka Allah benim önüme bir engel çıkarıyor. Allah'ın sen, sen elinden geleni yaptın mı? Soru bu. Sen elinden geleni yaptın mı? Buna sen karar vermemelisin ama. Çünkü insan kendi ekşi ekşilemez. Buna seni daha iyi tanıyan birinin karar vermesi lazım. Sen elinden geleni yaptın mı, yapmadın mı? Sen elinden geleni yaptıktan sonra demek ki senin için kifaya kadir budur. Belam gibi olmayacağının bir garantisi var mıdır? Düşün belam artık ilmiyle geçti. Yani belam... Artık ilim seviyesini de aştı. Allah azze ve celle kendisine ayetlerimizi verdiğimiz adam dedi. Yani Allah ona ayetlerini verdiğini ve ayetlerin onun kalbine yerleştiğine Allah şahitlik etti. Ne yaptı peki? Yeryüzüne meyletti. Ve köpek gibi oldu daha sonra. Sen böyle olmayacağını bilebilir misin? Sen böyle olmayacağını bilemezsin. Yani fazla ilim fazla ilim belki fazla ilim seni Allah azze ve celle'den uzaklaştıracak. Fazla mal fazla mal. Yani adam misal diyelim cihad için çabalıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Her seferinde bir engel çıkıyor. Yo, ayağı kırılıyor, damdan düşüyor, şu oluyor, bu oluyor. E ben münafığım, Allah benim cihada çıkmamı istemiyor. Öyle değil. Belki de Allah seni seviyor ve cihadın senin için fitne olacağını biliyor. Allah Azze ve Celle seni cihadan alıkoyuyor. Sana düşen elinden geleni yapmaktır. Bu tövbe meselesi de böyle. Çokça tövbe ediyor oluşumuz ve çokça günaha düşüyor oluşumuz, bizi Allah'a karşı ümitsizliğe sevk etmemelidir. Niye? Çünkü biz bilemeyiz itaatkar bir kul olmak bize faydalı mıdır, yoksa bize zararlı mıdır. Selef alimlerin hemen hemen çoğundan nakledilen bir söz, kulun günahkar ama mütevazı bir kul olması, itaatkar ve kibirli bir kul olmasından daha hayırlıdır. Çünkü kalbinde tevazu olan ve günah olan beraberinde insanın cennete gitme ihtimali çok yüksektir. Allah'ın sıfatlarına baktığımızda. Ama kalbinde bütün dünya itaatiyle beraber kibir olan insanın cennete girmeyeceğini söylemiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı. Çokça tövbe edişimiz, çokça günahkar oluşumuz bizi Allah'a karşı ümitsizliğe sevk etmemeli. Allah bize hayır kapılarını kapattığı kalbimizi mühürledi dememeliyiz. Daha da tövbe etmeliyiz. Daha da Allah'a yakınlaşmalıyız. Umulur ki bugün olmayanı yarın, yarın olmayanı öbür gün Allah takdir eder. Mehdi Aleyhisselam'ı biliyorsunuz değil mi? Allah onu bir gecede ıslah edecek diyor. Yani öncesinde demek ki çok da böyle salih olan, böyle işte ümmetin önüne geçebilecek kapasitede biri değil. Ama Allah azze ve celle onu bir gecede ıslah edecek ve bir gecede ortaya Mehdi diye bir şey çıkacak. Bu sebepten ötürü yani nerede Allah'ın fazla keremi üzerimize ne şekilde iner onu bilemeyiz. Belki kıyamet gününde biri cihadıyla amel defteri nurlanacak. Hani o gün onların nuru ve nuruhum yesabeine edihim. Onların nuru önlerinde gidecek diyor Allah azze ve celle müminler için. Kiminin nuru cihattır. Kiminin nuru ilimdir, kiminin nuru takvadır, kiminin nuru infaktır mesela önünde? Belki seninki de tövbedir. Sonuçta tövbe de salih amellerden bir tanesi değil midir? Belki sen de çokça tövbe ettiğinden dolayı Allah Azze ve Celle senin tövbeni senin önünde nur kılacak ve senin müminlerin taifesiyle beraber yürütecektir. Ondan dolayı Allah'tan...